Ah Bekleyin be hmm. Kaç kalmı? Sesim geliyor değil mi? <gülüyor> Salahım böyle sorular sorarım ben Sesim geliyor mu? Yok gelmiyor Bakalım nereden geçiyorum. Senin sık kullandığım bir ulaşım aracı vardı ya. Buralarda. Ve seni onun durağından sık sık alırdım. Onun yanından geçiyorum. Köşede O köprünün altında Ya da üst geçit neyse <gülüyor> Geç kaldığım için bana kızıyorsun Kızla çıkalım Haksettiğim durakta bir defa üst geçitten geçerken bana şey yapmıştım ben de karşıda bir yerde bekliyordum ve kocaman bir kalp yapmıştım kollarınla. gidişine kadar izlerdim seni. Sen de dönüp bana bakardın. Çok özledim seni. Sırf şu Allah'ın Cedas Köprü'de öyle bir sürü anımız var. Seni karşılamak için merdivenlerin oraya çıkmıştım. Çünkü dünyanın en güzel kadını o merdivenlerden aşağı iniyordu. Ama ne güzel. Hıh. <Gülüyor> Ama geç kaldığım için bana istemiyorum. Hoşuma gider. Sorun değil. Gerçi bir kere bile istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> nasıya desin ki ben geliyorum yani yanına ben geliyorum evet insan daha erken gelebilirdin diye sistem ediyor insan hayatında lojkası varsa bu sistem edebiliyor yani fazlasıyla. sana zaten bir sürü sitem ediyorum. Hep ediyorum. Hala ediyorum. Nereye kadar gidecek bilmiyorum böyle. Senin canının yandığını bilmeme rağmen ki benim de canımın yanmasına rağmen ediyorum işte. ...bir şey olmaması gerekiyordu hayatın. Şimdi ne için yaşadığımı bilmiyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. oturduğum bilgisayarın başına. İşte bu beraber izlediğimiz dizi var ya onu izlerken bir anda şey oldum. Senin yaşadığın yere yani çocukken yaşadığın yere gittim. Oralarda gezdim. Evini bulmaya çalıştım ama bu sefer de bulamadım. Çünkü başka bir şeyle ilgileniyordum. Oradan ev bakıyordum. Satılık, kiralık. Oraya yakın bir tane daha ilçe var ya. Ablam orada oturuyor demiştin. Oradan da evlere baktım. Yani gücümün yetebileceği evler var. Güzel anılarımızın olabileceği. Ya bizim olabileceğimiz ya. ya bizim olduğumuz herhalde zaten güzel anı almaması mümkünat var mı? Aloçka. Konuş. Söyle. Yaramaz. Çocuğum benim. Küçük kızım. Uzun uzun baktım işte. <gülüyor> Bahçeli evler buldum. <gülüyor> Sen sever misin sevmez misin diye hiç düşünmedim. Okay. Hmm. Paylaştığın şiiri gördüm, dinledim. Birkaç defa dinledim. Of. Ya öyle şımarıyorsun ki. Ve tamamen içinden geçenleri söylediğini biliyorum zaten. Dağmış şımarıyorsun yani. aynı hisleri paylaştığımı biliyorsun değil mi? Sana sistem etsem de kimi zaman kızsam da Sen aynı hisleri paylaştığımı biliyorsun. Ben de ortam sesini kıstığını sanıyorum. Her şeyin sesi geliyor. <gülüyor> bir tek senin sesin gelmiyor. Dünyada gereksiz ne kadar ses varsa hepsi geliyor ama bir tek senin sesi yok. <gülüyor> Daha da güzelim. Güzel laç Ardım. buradaki sesleri seni niye şey yapıyorsam, konuk ediyorsam, sadece benim konumum. Buranın sesi, buradaki seslerin konu olmasına gerek yok. Ama ben yapıyorum, evet. Bakalım bilmiyorum. Yolumdayım, iyi bir ağınımdayım. Eee şunu biliyorsun zaten. Logikam. <gülüyor> <gülüyor> Kanaklarını yediğim. Seni düşününce, seni hayal edince. Kötü mı bil yani. Kötü hissetmiyorum. Hiçbir şeyler çözememişim abi. Yine olsa yine yapardık. Ben yine yapardım. Ben kesin yine yapardım. Hani bu bir tane dizi izlemiştik ya bir bölümünü. Black Mirror. İşte dördüncü bölüm mü neydi? Dördüncü sezon, bunun kaçıncı bölüm? Orada yüzde doksan sekiz nokta beş mi yedi mi neyse. Öyle bir başarı oranı ile Bu uygulama doğru eşleşmeyi buluyordu ya. Ee, öyle ya ben yeleri gidiyorum yani her zaman da giderim bu konuda hiç çekincem yok biz %100 %100 ya %100 biz her zaman tam olarak eşleşirdik yani %100 hatta %1 milyon tabi seni bilmiyorum şimdi sen Biraz naz yapardım belki Değil mi? <gülüyor> Nazlı yarım benim <gülüyor> Neler konuşuyorum ya Şu bir tane paylaştım şarkı vardı. da Leğilim yar Leğilim Onu dinleyince var ya içim o kadar sende oluyor ki nereye gidiyorum biliyor musun? Evimizin mutfağına Ya da bu aracın direksiyonun başına Sen yanımda oturuyorsun Açıyoruz o şarkıyı Deli gibi coşuyoruz yani Ama en çok mutfağa gidiyorum Çok mutfağa gidiyorum. Ama galiba bir fikir değişikliğim var. Çünkü kamuoy yani. Of course. Ben çalışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen çalışıyorsun. Ben seni izliyorum. Kabul mu? Canım isteyince çalışırım. Ben isterim de benim loçkam yapmaz mı be? Yapar be! Yapar! Ne günlerdi be! Çok öncesinden bahsediyorum yani. çekincemizin olmadığı birbirimize dair anlıyorsun. Başka biri ya da başka bir şey değil. Birbirimize dair hiçbir korkumuzun, çekincemizin olmadığı rahatlıkta birbirimize konuştuğumuz o zamanlar <gülüyor> deli gibi küldüğümüz, eğlendiğimiz doyamadığımız Allah kahretmesin. Çenen bir kere bile kapanmadı ki, susmadım yani. Ne susacağım be bana ne Zaten konuşmak için bugüne kadar beklemişim ha. Bir de şey yapacağım yani Susacağım <gülüyor> Aptal oluyorum bazen Böyle telefonu konuşmak kolay olmuyor O hisse girmem zor değil Zor değil Telefonun başında senden hiçbir böyle en ufak bir kahkaha bir tebessüm bile almadan böyle bir şeyler devam ettirip muziplik yapmak konuşmak gülüp eğlenmek ki yani bir kayıt bir kayıt tutmuyor. <gülüyor> tamıyorum ediniz ya Neyse kolay olmuyor kolay değil kolay değil kolay değil bana mağruz kaldı. Kadife gibi sesim he. Shut up. Neyse. <gülüyor> fısır fısır <konuşmamı> beğendin mi? <gülüyor> Eminim beğenmişsindir. Başka şansım mı var? Gerçekte o kadar kafayı yedim ki yani böyle gülüyorum, bir yandan böyle patlayıp ağlamam ağlayasım geliyor, ağlayasın geliyor. İstersen beğenme, beğenmezsen yemin ediyorum şey yaparım. Şimdi premium yaparım artık bunlara. Para verip öyle dinlersin. Hiç valla. Of ya canını sıkmak istemiyorum bacak Şu an bir şey söyleyeceğimden değil. Benim bu sitemim devam edecek biliyorsun değil mi? Seviyorum çünkü, ne yapayım? Bu bir. İkincisi gerçekten sitem ediyorum. Bugün gülüyorum mesela, hani en azından... Biraz daha neşeli şeylerden bahsediyorum. Hatta da olsa şaka yapabiliyorum yani. Ama yarın yine bir duyman, B Hı -hı. <gülüyor> sistemli, <gülüyor> sistemli bir loçka duyman duyacak kısmında. Elbewe. Salak. Sistemli sistemli bir loşka duyarsan şaşırma yani. O kadar da karman çorman konuştum ki alttan giriyorum üstten çıkıyorum keşke biraz da sen alttan girip üstten çıksın böyle of bacaklarımdan ısırıp böyle kafamın tepesine binsen yani. Keşke. Keşke. Yakında bu kayıtlarım çok popüler olunca, ünlü olunca, herkes bunları dinleyince araya reklam alacağım. reklama ama. Yani anlattıklarımda ya da anlattıklarımın hissettirecekleriyle uyumlu olması gerekiyor. O yüzden tam karar veremedim ama şu an aklıma şey geldi. Şimdi direkt isim söylemeyeyim boşuna şey reklam yapmış olmayalım. Sonuçta parasını alırız. Sonra beraber gireriz senle. Şey. Bir peçete reklamı ya da Selpak. Hakaryası'nı durup dururken reklam verdim. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın cezaları o kadar popüler olmuşlar ki peçeteye Sarpak der olmuşuz yani. Hadi reklam yaptım. Neyse Sarpak bunu duyarsa ateşlesin oradan bir <gülüyor> bir tane ev ateşlesin işte ya. Güzel bir yerde. Denizin ağzır manzaralı. <gülüyor> Tek kalacağım ama. Şöyle yapamam yani. Kimse kusura bakmışsın. <gülüyor> hmm. Biraz kafa dinleyeceğim. Hmm. Ne diyordu? Senin kısçı. benimle göstereceğim dinleneceğim azıcık ben ama önce sponsor lazım tek başıma olmaz yani beraber çalışsak alırdık herhalde oradan bir ev ama Neyse. Doçka, neyse. Tek alacağım artık, tek başıma. Bazen <gülüyor> var ya o kadar şey oluyorum ki, bu mesela nasıl bir kayıt oldu? Yani Leylim <gülüyor> yerden girdim desem benim kafama çıktın, bana birileri sponsor oldu şeyler bir şeyler. Artık bunu dinleyince güler misin? Ağlar mısın? Ben önce gülüyorum. Sonra ağlıyorum. Sana da tavsiyeyim olur. Bazen gülüyorum işte. Şşş, yavaş. Evet. Güzel yanaklı. Ha evet. Onu değinmeden geçmeyeyim. Vurdursam ağlardım yemin ediyorum. Ve bugün 9 Ocak. 7 dördüncü ayı, dördüncü ay dört ay, cehennem gibi dört ay. Şu dört ayı ölüp baksam geçmişim ha. Şu dört aylık sürece, hayatımda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Meday yaptım hiçbir şey yok. Kendime dair yaptığım hiçbir şey yok. Umurları değil. Hava bakalım. Bir şeyler olur ya. Arkadaşını bıraktım. Ha benim de bir şeyler yapmam gerekiyor orası ayrı. Yine söylüyorum yani söz verdim şeyler diyorum etmem. Dört ay oldu. Bu kaydı uzatmayacağım daha fazla. Çünkü sistem damarlarım kabarıyor. <gülüyor> Fazlasıyla o konuları girsem çıkamam. O yüzden Logica benden bir tur daha sistem yemem için. Burada bırakıyorum. Kızıyorsun belki sana sitem ettiğim için. Ama eğer kızıyorsan sana yazdığım yazılardan bir tanesini açıp okuyabilirsin. Hangisiydi? Son uzun yazdığım galiba. Ya da ondan bir önceki sen Doçkan'ı böyle birinin yanına bırakır mıydın? diye sistem ettiğim. Çünkü her zaman diyorum yani benim sadece duyup şahit olduklarım, gördüklerim var. Daha kim bilir neler yaşandı. Neyse, neyse, neyse, neyse. Sus çocuk. Sus. Junior, Junior'larını bil. Cem Kirman. Seni çok seviyorum. Bunu biliyorsun. Çok yani, çok çok çok. Ben senin yerine söyleyeyim bir defa. Yak. Dur olmadı. Zaten senin gibi yapamam da. Yak. Öf. Ah! Neyse ben de Benim sözlerimden bir tanesini söyleyeyim Daha doğrusu benim değil ama Benim rahat etmediğim yerde Kimse istirahat edemez Diyeceksin bu hayatta Loçka Seni seviyorum kadın Görüşürüz <gülüyor> Madem böyle şey gidiyorsun ya Öyle bir konuşuyorsun ki böyle sanki şey gibi Böyle işte Kaba değil ama böyle herkül gibi konuşuyoruz. Evet öyle oluyor bazen. Görüşürüz. Kendine cici bak. Öpüyorum yanaklarından. Dudaklarından. Bay bay.